Allah'u ya mu'in, ya hennan, ya mennan, ya kerim, ya gaffar, ya rahim, ya rahman. Cilt 2, sayfa 60. İkinci cilt. El Mektubul Hadi vel Erbaun. 41. mektup ile şeyh Feridit Tehani Seri. Şeyh Ferit Efendi'ye yazılmıştır. Fi beyani en fi meratibi nihayet-in nihaye. şunu beyan edecek sultan yani nihayetin nihayeti olan basamaklarda, makamlarda sonun sonu diyebileceğimiz o makamlarda, o makamlarda basamaklarda tezharu mertebetü külli zerretin min zalikel mevtin o makamlarda her bir zerrenin her bir zerrenin bulunmuş olduğu mertebe ve makam ez min temami dairetil imkan imkan dairesinin imkan dairesinin tamamından daha fazladır imkan dairesi de bi edafin mudafetin Kat kat fazla olan daireyi imkan, kat kat olan daireyi imkanın tümünden daha üstündür. Ama münasibi zalik bir de buna münasip olan meseleleri konuşacak. Biraz daha açık konuşmak gerekirse sultan diyor ki artık yani sonun da sonuna, Allah'a giden yolda, Mevla'ya giden yolda sonun da sonu diyebileceğimiz o yüksek makamlarda, maneviyat makamlarında seyr sülük sahibi olan Mevla'ya giden zat var ya, o uçsuz bucaksız peki zaman ve mekanın bittiği, zaman ve mekan mefhumunun bitmiş olduğu o makamların zerre, zerresinde, zerresinde, zerresinde değil tümünde, zerresinde aldığı mertebe ve makam kat kat peki olmuş, daireyi imkan diye tabir ettiğimiz, yani kendimizden başlayıp da ta arşa kadar ki İmam-ı Rabbani Kudüs'ün tabiriyle Kur'an buna elli bin yıl mesafe biçiyor. Yani senden arşa kadar ayetin efendim medyolundan manasından anladığımıza göre elli bin yıl çeker diyor sultan. Ki elli bin yıllık mesafeden sonra artık yani zaman ve mekan boyutu bitiyor. Neticede yani Allah Celle Celal'ın yaratmış olduğu, hilketin ve yaratmanın söz konusu olmuş olduğu, şu alemin, şu kainatın gözümüzün ulaştığı, ulaşamadı bu kadar muazzam mesafe, bu kadar muazzam peki, e, genişliğin kat kat fazlasından daha üstündür diyor. Kim? Kim? Cenab-ı Celle Celal-u ya seyrüsülük esnasında nihayetün nihaye, sonun da sonu, sonun da sonu diyebileceğimiz makamlarda alınan zerre kadar, zerre kadar mesafe. Yani mektup şunu e, mesaj verecek bize Allah'ın izniyle ya yani buralara gelmiş olan insanları kendi kriterlerimizle, kendi kariyerimizle yorumlamayalım. Onlar hakkında e, kendi kanaatimizle şimdiye kadar sağdan soldan hele ki tamamen çarpık ve yamuk değerlerle e, alabarı olmuş şu cemiyetin ve toplumun vermiş olduğu kafa yapılarıyla biz bu insanları anlamayalım diyor. Yani o sonuç çıkıyor buradan. Onun için Müslüman kullanmış olduğu gözlüğün numarasına dikkat etmeli. Yani maneviyat gözlüğünün numarasına dikkat etmeli. Güneş gözlüğüyle etrafı insan siyah görüyor. Şeffaf cam ile peki olan gözlükle baktığı zaman etrafı beyaz görüyor. Kiminle oturuyoruz? Kiminle kalkıyoruz? Peki her bizim zaten en büyük kusurumuz insanoğlu ki özelde Müslümanın en büyük kusuru Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ya, hususi kurbiyet, hususi yakınlık elde etmiş olan insanları da kendimiz gibi görmemizdir. Yani e, mazlumları, hakikaten aşıkları tenzih ederiz de bir e, müşrikin gözüyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem görülünce Allah Celle Celaluhu ne fena sitem ediyor müşrikler için Kur'an-ı Kerim'de öyleyse Öyle yani Niye? Adamlar kendi mantığıyla, kendi felsefeleriyle Resulü Ekrem'i anlamaya çalışıyorlardı. Ve bunun bir özelliği yoktur. Bu kimdir? Bu da bizim gibi yer, içer, gezer öyle diyorlardı. Al buradan şimdi bu kopyayı, gel bu tarafa. E şimdi bakıyoruz ki yani bazı insanlarımızın ama cehli, ama gafleti, ama cehaleti, ama gafleti nedeniyle Mevlana has dostları hakkında Böyle kendi kanaatleri, zayıf kanaatleriyle onları değerlendirmeye çalışıyorlar. Neticede peki, Güneş onun nazarında bir mumkada bile bir ışık veren bir sistem değil, mekanizma değil, bir mahluk değil gibi gözüküyor. Allah böyle kartalara ve vartalara maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Hacı Ubeydullah Ahrar, Kudüs-i buyuruyor ki, bir insanın diyor değeri ve hakikati, bir insanın değeri ve kıymeti ehli hakikatin hallerini kavrayabildiği kadardır diyor. Yani ne kadar bir kıymetim var, ne kadar işte bir kıratım var, ben ne ayar bir altınım söz gelimi. Bunu öğrenmek isteyen, bunu bilmek isteyen gelip de bana sormasın, ona sormasın benim zaten efendim yani günahım bana yetiyor benim zaten kirlerim efendim beni zaten abluk altına almıştır herkes şuna dikkat etsin ben Mevla'nın dostuyla alakalı ne kadar ne biliyorum onun hallerinden ne kadar haberim var Sultan diyor ki Hacı Ahrar dostuyla alakalı hallerden kavrayabildiğin kadardır diyor senin diyor makamın kavrayabildiğin kadardır diyor senin değer ve kıymetin onun için, onun için Talib-i Reşid, İmam-ı tabiriyle Talib-i Reşid olan, istikamet sahibi olan bir mürit, bir mürit üstadının intisabıyla müşerref olmuş olduğu zatın sahip olduğu hallerden ve ilimlerden haberdar olması için çalışması lazım diyor. Eh tarikata girdik elhamdülillah, işte başımızda elhamdülillah güneş gibi üstadımız vardır vesaire bitti. E anlat bana bir şeyler peki, anlat da benim de gözlerim dolsun, yüreğimde volkanlar patlasın, yanardağlar efendim yani, kraterler, lavlar fışkırtsın vesaire falan filan bir şey yok. Ya bildiğin gibi değil ya, şudur budur vesaire. Kardeşim kuru hayranlık tamam, iyi, e Allah kabul etsin ama e bana da bir şey söyle, ben de ikna olayım vesaire. İnsan, insan, arkadaş olduğu, yar olduğu insanın hallerini bilmeli. Namırabbani Kuddize Sirru bir mektubu, birinci ciltte bir mektubu vardır. O mektupta diyor ki, bir salikin diyor, bir sadık müridin, bir sadık kaliteli bir müridin diyor, bin tane zuhuratı olsa, bin tane yani rüyası olsa eğer bu hakikaten sadık bir mürit ise bunların onun gözünde yarım arpa tanesi kadar değeri olmaması lazım diyor. Eğer mürit sadıksa, eğer mürit samimi ise bu bin tane zuhurat görse de ben şöyle oldum, ben böyle oldum vesaire falan filan gördü ki mesela şeyhine vaz ediyor. Gördü ki kendisini şeyhinden daha üstün makamlarda. Diyor ki mürit böyle bin tane daha fazla zuhurat görse... Mürşidi hayattayken, mürşidi hayattayken bunların hiçbirine itibar etmemesi lazım diyor. Eğer Üstad'ı hayattaysa bunların birisine takılıp da ah ben şöyle oldum, uçtum bilmem ne, keşfim küşüfatım bilmem ne, bunların peki onun nazarında yarım arpa değeri kadar bir kıymeti yoktur diyor Sultan. Niçin? Niçin? Niçin? Elullah bile diyor ta o yüksek makamlara gel geliyorlar. Bununla birlikte şeytanın hile ve mekrinden emin olmuyorlar diyor. E kaldı ki tarikatı yeni girmiş veyahut da belli bir mesafede e, bulunan orta menzillerde manevi istasyonlarda bulunan Peki yetişmek üzere olan diyor salikin ve dervişin diyor halleri diyor hayli hayli, hayli hayli, hayli hayli şeytanın hile ve entrikalarına maruz kalabilir diyor. Bu işin zirvesinde bulunan insanlar, şeytanın hile ve entrikalarından kendilerini mahzunu mahfuz görmüyorlar. E sen, ben, dağ çiçeği burnunda efendim, bu yola girmiş insanlar, bir anda açılmalar oluyor, bir anda keşifler oluyor, bir anda hallere giriyor vesaire. Hop tamam yani, ondan sonra... Kendisini lider görür, kendisini şeyh görür, kendisini insan beğenmez. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler yani vesaire. Sultan diyor ki o var ya o, o hal var ya, o hal, o hallerin yarım arpa tanesi kadar değeri yoktur. Eğer üstadın hayatta yaşıyorsa... Bu nereden kaynaklanıyor? Demek ki sen veya ben, efendim, izinden gitmeye çalıştığımız, intisab ile müşerref olduğumuz zatın kadir ve kıymetini, değerini ve makamını gereği gibi anlayamadık demektir bu. Burada iflas var, burada iflas var, burada iflas var. Allah iflasa maruz kalmaktan hepimizi mahzunu mahfuz eylesin. Bu gelen nimeti boldur ama nikmeti de boldur ha. Nimeti de boldur, nikmeti de boldur. Sıradan bir asker diyelim, bir piyade bir asker bir hata yapsa bir asker bilir yanına iki tokat atarsın geçer gider. Ama eğer albay, eğer yarbay, bilmem ne, general eğer bir yıldızını kaybetsin veya o bir hata yapsın onun cezası evet makamı yüksek. Otoritesi yüksek mesaire ama bir hata yapsa onun peki karşılığı hiç de askere verilen ceza gibi değildir. <gülüyor> Sultan buyuruyor ki kad yazharo vaktel oroci ile naratibi nihayetin nihaye, nihayetin nihaye sonunda sonu diyebileceğimiz. Bu makamlarda diyor, bu yükseliş makamlarında diyor, uruc esnasında. Yani Allah Celle Celaluhu'ya yükselirken, yükselirken derken yani böyle tavana doğru vesaire öyle anlama. <gülüyor> Yani Etimle ve kemiğin bir yerde bulunuyor ama bütün bu yükselişler manevi ve ruhidir. <gülüyor> Peki ruhta nasıl ki en boy derinlik söz konusu olmuyor, ruh ile alakalı olan işlerde de böyle fizik olarak yani yukarıya doğru yok sağa doğru vesaire böyle bir yani e, yön durumu söz konusu değildir. Adres belli olsun diye Allahu Teala bizim ruhumuza et ve kemiği giydirmiştir. Arandığımız zaman bulunalım diye. Aslında bütün bu bahsedilen hadiseler ruhi oluyor. Et ve kemiğin yani ne gücü var ki buralara kadar tırmanacak? Kad yezharu waqtul ile merat maratibin nihayetin nihaye. Sonun sonu diyebileceğimiz basamaklarda yükselirken bazen diyor zahir olur diyor bazen meydana gelir ne neyle bi inayet illa ve hurmeti habibihi burada yalnız ben yaptım ben yükseldim ben çıktım yok madde bir diyor sultan Allah'ın yardımıyla bu iş oluyor Mevla'nın inayetiyle bu iş oluyor ama ismet garibullah diye sirrum buyurduğu gibi velakin kesbin de medhali vardır diyor yani senin de gayretinin burada yani etki ve tesiri vardır ama ben işte e, yaptım ben ettim de ben geldim böyle konuşma diyor, böyle konuşma kim yani yapmış olduğu bu yamuk yumuk peki derslerle veya ibadat-ı taatla buralara peki yani gelebilmeye muktedirdir. Allah elimizden tutmazsa ve hürmet Habib'i Habibihi Muhammed Mustafa'nın hatırı olmazsa bizim buralarda seyri i sülükümüz yani ne mümkündür bi' inayat halk ve khassan hak halk eğer melek bağış et siyah varak diyor Mevlana bi' inayat hak halk kın yardım olmasa Mevla'nın yardım olmasa, vakas hak ve Cenab-ı Hakk'ın hastosları ki başında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve ee, onun izinden giden onun izine hasret çeken insanlar peki ona yanan insanların inayetleri olmasa himmetleri olmasa eğer melek başı ya hastaş varak var ya var ya melek bile olsa melek bile olsa onun amel defteri kapkaradır diyor. Eğer mevla yardım ederse, mevlana has dostları eh, bize himmet eder de, bizi kayırırlarsa tamamdır iş. Aksi halde, aksi halde melek bile olsan evladım diyor, senin defterin kapkaradır diyor. Bi inayatillahi subhanehu ve hurmeti habibihi aleyhi ve aleyhi ve aleyhi vesselam. Allah'ın salat ve selamı o Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun. Ehl-i beytinin üzerine olsun. Başta Allah'ın inayeti, ondan sonra Resul Ekrem sallallahu ve sellem'in hürmetine insan işte bu efendim yükseliş makamlarında, yükseliş makamlarında bazen karşı karşıya kalır. Bazen ona gözükür ne? Mertebetu kulli kulli zerratin min zalikal mawtin. O makamlarda bir nokta, bir, nok bir zerre, zerrenin karşılığı, yani şimdiki atomlar, yani gözle görülemeyecek kadar küçücük ee, bir nesne düşün, işte o kadar bir makam, o kadar bir makam, ne oluyor peki? Zahir oluyor. Nasıl zahir oluyor? Ezyede, daha fazla, min temami dairetil imkani hem de bi'ed'afim muda'afetin, Kat kat kat kat kendinden başla arşa kadar olan daireye atmosfere peki bu sahaya imkan dairesi deniyor İslamiyette İslami ilimlerde imkan dairesi onun üstü ise e, vücut dairesi şöyle kabul et caminin kubbesine kadar olan mesafe ki bu arada biz varız hava var işte e, letaif haşere var neyse ha, bunların alayı alayı daireyi imkanı oluşturuyor kubbeden sonra yukarıya çıktık diyelim mesela bak buradaki haller yukarıda yok fezada uzayda yok şimdi yani buradan bir ölçü al bunu taşı efendim yani öbür tarafa diyelim kubbeye kadar kainatın kubbesine kadar olan daireye imkân dairesi denir ve oradan yukarıya olan yere ise Âlemi vücub deniyor. Hatta âlem tabiri bile kullanılmaz. Çünkü Alem mahluktur. Oradan öteye mahilkat de yoktur. Peki bu 50 bin yıllık mesafenin oluşturmuş olduğu imkan dairesi birkaç misli fazla da olsa, fazla da olsa diyelim 10 misli, 20 misli veya 50 mislini düşün. Tamam Mevlâ'nın dostunun peki o âlemi vücubta almış olduğu zerre kadar mesafe nokta Burayı diyor kat kat, daha fazla katlar diyor. Şöyle kabul et mesela bir çöl kırlangıcı, çöl kırlangıcı bir Volkswagen taksiyi çok rahat geçebiliyor. Ve taksi yetişemiyor çöl kırlangıcına. Çöl kırlangıcının anında kalkışı, yani diyelim ve ne bileyim çok kısa zaman içerisinde binlerce mesafe, kilometre mesafe alabiliyor hayvan. Hem de hiç durmadan. Araba nerede? Araba nerede kaldı bir karıncayı düşün yürüyüşü bellidir peki bununla birlikte bir de pireyi düşün bir de pireyi düşün ikisi bir anda bir kalkış yapsa pirenin almış olduğu mesafeyi gözünle bile göremiyorsun Hayvan iki kere üç kere bir zıplıyor hop camiden çıktı gitti hayvan karınca daha buradan kalkacak da gidecek de bilmem ne yapacak da vesaire vesaire allah Teala kainatta bile Yaratmış olduğu varlıkların Arasındaki hız mesafelerini Mevla farklı farklı yaratmıştır Maneviyatta da La teşvi vala temsil Böyle gider bu iş Kimisi peki yılda bir tarikat dersi değiştirir Kimisi ise Üç günde bir tarikat dersi değiştirir Bu da vardır Kimisi yani Haftada bir değiştirir Kimisi ise yani Belki bir yıl belki iki yıl Dersinde boşlama olduğu zaman 3 yılda, 5 yılda bir ders değiştirir. Kabiliyet meselesi, cezbe meselesi. İmam Rabbani Kudüs'e sirruhu bir mektubunda buyuruyor ki, insanın kendisinden başlayıp da, Kendisinden başlayıp da arşa kadar olan yere, demin dediğimiz gibi daire-i imkan diyor. Ha burası var ya burası diyor, maneviyatta elli bin yıllık mesafedir. Yani lazım ki sana, peki elli bin yıl peki ta onun sonuna gelesin, en son çıtaya ulaşabilesin. Ama diyor ki, Mevla'nın öyle kabiliyetli kulları vardır ki, bakarsın böyle yani hırbanidir, üstü başı perişandır, fakat yüreği var ya böyle alev alev, cayır cayır yanan bir insandır bu. Mevlan öyle gizli kulları, dostları var ki diyor, bu mesafeyi diyor, göz açıp kapayacak kadar süre içerisinde kapatırlar diyor. Göz açıp kapayacak kadar süre içerisinde. Peki bir an diyoruz biz buna, Peki bunun rakamsal bile ifade edemiyorsun. ''Cenab-ı Hak Celle Celem böyle antika kulları da vardır.'' buyuruyor. İsmet Garibullah Kudüs-i ne buyuruyor? ''Benim diyor ikvanımın içerisinde, hanım teki içerisinde öyle yani e, heyecanlı, öyle efendim Allah'a aşık e, hanım ihvanım var ki bir sohbette, bir tek bir sohbette fena fil billah ile müşerref olmuştur.'' diyor. Erkeklerden de hayli var diyor ama kadını da yabana atmayın diyor. Tek bir sohbette fenafille bekabillah sahip olan Allah'ın kabiliyetli cezbeli insanları vardır. Yani birisi diyelim e, affedersiniz bir traktörle gidiyor yani işte bu yolda birisi de var 12 silindirli BMW ile gidiyor. Traktör ne kadar yıl önce yola çıksa da bu BMW onu bir saat içerisinde kapatır veyahut da 1-2 saat içerisinde katlar gider. İnsanlar da aynen böyledir. İstidat, istidat, istidat. Efendi Baba Alaydar Kuddesir'i ne buyuruyor? ''Benim efendim bir evliya gücüm var, Mahmud'un ise 70 evliya gücü var.'' derdi. İmam Rabbani burada böyle bir kriter veriyor, böyle bir ölçü veriyor. Onun için insanları, Nev'la'nın bu kullarını ve dostlarını kendiniz gibi görmeyin diyor. Şimdi bakın bir de aklımıza isterisime şu geliyor: Ya sen ne konuşuyorsun Allah aşkına ya? Ne diyorsun sen ya? Amerika dünyayı aldı götürüyor. Avrupa Birliği bizi yutacak vesaire. Sen hala o makam bu makam vesaire vesaire. Sana bir şey söyleyeyim. Sana bir şey söyleyeyim. Bu şu konuşulanlar var ya. Bu anlatılanlar var ya, bunlar zinde ve dinamik olduğu zaman 26 milyon dört bin kilometre karaya hitap ediyorsun dünyada. Tamam mı? Ama şunlar var ya, ne zaman ki bu yanlış kanaatle tefe kaldırıldı, bunların devri geçmiştir. Ne ne evliyası ya, ne işte Allah dostu vesaire falan filan. Bırakın böyle hikayeleri, konuşmayı vesaire. Ne zaman ki bu kafa, bu kafa artık yani modern kafa, Bizim kafamızda ve ruhumuzda yer etti. Ondan sonra koca devlet-i ebed dediğimiz yıkılmayacak Osmanlı. Osmanlı tepetakla gitti. Bunu böyle bilesin. 570 tane tekke kapatıldı 80 sene önce. 576 tane tekke ee bunları konuşacaktı. Ama tekkeler başka gayelere alet olunca Allahu Teala yıkılmayacak peki bir devleti Mevla indirdi aşağıya. Yani nerede kaybettik peki, neyi zayi etmekle peki, böyle sefil kaldık, burayı bile şimdi anlamakta bocalıyoruz biz. Eh, yiğit yani diyelim neyle savaşıyorsa, neyle savaş kazanıyorsa, onu kaybettiğinden dolayı düşmüşse, e, tekrar yani o güzelliği elde etmekle düştüğü yerden kalkacaktır. Mesele budur, mesele budur, mesele budur. Bizden bir şey olmaz, ümitsiz olmayalım ama yani... Bu insanlar ev eksilirse ümmetin öldüğü an işte bu andır. Ez yedemin tamamı dairetil i Peki imkan dairesi neresiydi? Şu efendim arşa kadar olan içinde yaşamış olduğumuz kainat. Bunu siz birkaça katlayın diyor sultan birkaça katlayın tamam. Ama onun üst makamlarında nihayetün nihaye diye tabir ettiğimiz etem mi fena etem mi beka oralarda peki yani seyrsüzlük yapan Mevla'nın dostunun peki almış olduğu zerre mesafe zerre mesafe burayı kat kat katlar gider hem de bi adaf mudaafe evet feiza kata mesafe miktarı zerre'ten min zalik el mevtin Mevla'nın dostu diyor o nihayetün nihaye diye Anlattığımız yani sonun da sonu diye tabir ettiğimiz ki tarikatın aslında sonu yoktur. Tarikatta son olmaz. Bakma bazen işte ehlullah diyor ki falan makam falan makam aha buraya geldin fenafillah bekabillah oldun. İcmalen son vardır. Tafsilen son yoktur değil mi Rabbani? Sohbetler telefonlara çekiliyor yani, bu iş ne olacak, nereye gidecek? Yani çekmeyin desek de, çekmeyin desek de yine çekiyorlar. Bilmiyorum, benim şahsen bu işlere gönlüm pek yatmıyor ama bir faydası da oluyor şöyle, Yani Bugün mesela kameraya çekildiği zaman bir sohbet veya otta bir Telefona çekildiği zaman, yarın bir dava söz konusu olduğu zaman Montaj yapıyorlar, söylemediğin şeyleri söylemişsin gibi sana söyletiyorlar. Ama orijinali elde bulunduğu zaman yani icabında bir mahkeme söz konusu olsa ee, bakın diyor işte so yani konuşulanların gerçek yüzü bu dendiği zaman artık itirazı edemiyorlar. Bir faydası var ama yani e, yine de bu işin bu kadar e, yaygın olmasına şahsen gönlüm yatmıyor. E, biraz ucuzculuk gibi oluyor, gerçi evine götürüyor, dinliyor vesaire. Belki yani denebilir mi o da bilmiyorum. Sadece ve sadece kendi dinlemek şartıyla eh çekiyorsa telefona bir şey diyemem. <gülüyor> Ama bu işi cdyi aktarıyorlar, Bilmem ne satıyorlar, para kazanıyorlar. Şunlar bunlar. Eğer böyle bir mecraya kayıyorsa buna şahsen benim rızam yok. Hiç Zaten şimdi yani cep telefonu da gerek yok. Adam bir yere bundan e, diyelim buradan 20 kilometre 30 kilometre öteye merkeze bir e, uydu koyuyor. Oradan senin sohbetini zaten elinde prosu dinleyebiliyor yani. Dünya artık yani elin avucu kadar küçüldü. Veya şu an şu konuşulanlar diyelim efendim, Amerika'dan da dinlenir, Avrupa'dan da dinlenebiliyor artık. Dünya bu kadar küçüldü. <gülüyor> Bir asker tutmuş olduğu yerde sigara içiyorsa bir kilometreden ki adam e, fotoğraf makinesiyle içmiş olduğu sigaranın markasını da okuyabiliyor. <gülüyor> Yatakta sağdan sona, sola sola döneceksin adam onu bile icabında görebiliyor. Teknoloji ve iletişim dünyası e, bu noktaya gelmiş durumda. Onun için yani gizliliğin de mahremiyetinde pek bir manası kalmadı. Ama dediğimiz gibi hiç olmazsa biz olayın üzerine titreyelim. Bunları kaydedip de ondan sonra, haydi sağa sola yay bilmem ne vesaire falan. Yani kendin dinliyorsan hadi diyelim neyse. Ama velakin böyle reklam olmak, afişe olmak vesaire bunlar ne getirir ne götürür bilemiyorum. فَيْزَا كَتَعَ مَسَّافَةً مِقْدَارِ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ Mevla'nın dostu olan bir insan, aha bu dediğimiz yüksek makamlarda, maneviyet makamlarında zerre miktarı mesafe alacak olsa, zerre miktarı mesafe alacak olsa, zerre miktarı mesafe alacak olsa ama neyle? Bissluki, bissluki, şeriatı yaşamak suretiyle, şeriatın hakkını vermek suretiyle, şeriat tarikattan önce geliyor. Şeriat varsa tarikat peki değer ifade ediyor. Şeriat yok peki, buralar artık yani hayalden de öteye, hayalden de öteye oluyor. Buralar hassas noktalar. Burada en ufak bir şeriatsizlikte, demin denildiği gibi, buraların nimeti güzeldir, boldur ama nikmeti de vardır, tokatı da vardır. Hacı Ubeydullah Arar Kudye Sirru buyuruyor ki, bir sadık mürit diyor. Her hali, her hali huzuru kalbi üzere olan, kalbinden Allah'ın peki beraberliği yoksun olmayan bir insan, bir derviş yolda giderken diyor, yolun bir kenarında oturan bir köpek var, hayvan bir şey yapmıyor. Hayvan orada işte oturmuştur, kıvranmıştır, bakıyor sağa sola vesaire. Bu sadık mürit diyor, yoldan giderken diyor, hem de huzuru kalbiyle hiçbir hali huzuru daimisiz değil kalbinde sürekli Mevla ile beraberlik hali var yoldan giderken haksız yere diyor haksız yere o köpeğe bir oşk dese diyor o hayvanı oradan kaldırsa o hayvanı oradan uzaklaştırsa yine ondan sonra eğer huzuru kalbisi devam ediyorsa kalbinde Mevla ile beraberlik devam ediyorsa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu aldatmıştır, diyor. Bu müridi aşağı çeker diyor Cenab-ı Hak Celle bu. Hayvan sana ne yaptı peki? Hayvan sana ne yaptı peki? Yani buraların nimeti tamamdır, boldur ama nikmeti de var. İmam-ı Rabbani e buyuruyor ki, makam diyor, başa beladır diyor. Beladır derken yani imtihan vesilesi demek istiyor makamı elde etmek kolaydır, makamı muhafaza etmek, makamı elde etmekten çok daha zordur. En ufak bir şeyde hatta da bir müstabbın bile terkinde bir tokat gelebilir icabında. Rabiatul adaviyye kuddisesirruha, İmam Kuşeyri'nin beğenine göre sokak lambasından almış olduğu ışıkla elbisesini dikiyordu, yırtığını dikiyordu. Bu sefer efendi diyor ki, bütün hallerim diyor kayboldu gitti diyor. Bir tane diyor tatlı bir halim kalmadı diyor. Böyle kas katı kesildim, saman gibi oldum diyor. Ya ne oldu bana ben ne yaptım vesaire. Durdum düşündüm, bana öyle geldi ki devletin malı olan ışıktan, fakirin hakkı olan sokak lambasından aldığım ışıkla, aldığım ışıkla ben elbisemi diktim diyor. İtimin hakkı olan diyor, ışığı diyor, haksız yere kullandım. Bundan diyor benim hallerimi aldılar götürdüler diye korktum Diktiğimi diyor, tekrar söktüm, yırttım. Hallerimi tekrar bana geri verdiler diyor. İmam-ı Rabbani Kuddisi ki, amilin, amilin yani işi yapanın, işi yap bir başka mektubunda söylüyor bunu. Bir ameli salih işleyen bir insanın ee, değeri ne kadar yüksekse, değeri ve kıymeti ne kadar yüksekse onun peki ameli de o kadar kıymetlidir diyor. İşi yapan var işi yapan var. Bir de o kişinin yaptığı iş var. Peki işin kalitesi işin kalitesi işi yapana göre değerlendiriliyor. Ve Sultan diyor ki amelin değeri işi yapanın değeri ve makamı ne kadar yüksekse peki onun amelin değeri de o kadardır diyor. Bir örnek vereyim size diyor Hazreti Bekir Sıddık radıyallahu an diyor Peygamber Efendimizin diyor sehvi olmak istedi diyor Peygamber Efendimizin hatası olmak istedi diyor Ya Rabbi benim Muhammed Mustafa'nın yaptığı hata hatalı iş yap yani Hazreti Bekir Sıddık şuna inanmıştı diyor benim benim amillerim benim şeyim yok yani itimadım yok. Benim bütün sevaplarımı toplasam Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir hatası dahi yapmıyor. Bir hatası dahi yapmıyor. Nerede kaldı? Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yapmış olduğu isabetli işki isabetsizliği yoktur. Ha keşke diyor benim ne'm var, ne'm yok. Hepsi doğru bildiğim şeylerin tamamı Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tek bir sevbe hatası olsaydı diyor. Niye, niye Resul-i Ekrem hatası ya bir sehbi ve yanılgısı benim diyor ömür boyu yaptığım amellerime fark atar diyor, katlar beni diyor. Niye? Çünkü o hatayı yapan insanlar ya diyelim, o yanılan insan var ya, ha o büyük insan. O büyük insan büyüğün yapmış olduğu şeyi hata bile olsa beni katlar gider. Şeyginin yapmış olduğu sana göre hata gözüküyor. Ama eğer sünnete muhalefet yoksa, sünnete muhalefet yoksa onun hatası seni beni var ya, uf, bitirir, bitirir, bitirir. Said ibn Müseyyep Teala diyor ki Tabaka tipinin saatte geçen Bir beyana göre Ya Rabbi diyor keşke Hazreti Bekir Sıddik'in göğsündeki bir kıl olaydım Diyor Said ibn Müseyyep Subrahmallahu Teala müstakil mezzef kuracak kadar yani i̇mam Azam kadar peki ilmi gücü olan bir insan ve ne temenni ediyor? Keşke diyor Resul e, Hazreti Bekir Sıddık'ın göğsündeki kıl olaydım diyor. O yeter ki onun diyor göğsünde olaydım diyor. Hasan Basri Rahimallahu Teala onun için buyuruyor ki biz öyle insanlara yetiştik ki biz öyle insanlar gördük ki Hasan Basri Rahimallahu Teala sahabe görmüş insandır Radıyallahu taala anhum biz öyle insanlar gördük ki eğer eğer siz onları görseydiniz onlara deli derdiniz onlar sizi görseydi derlerdi ki bunların dini imanı yok Eiza kat'a masafatan miktar zarratin min zalika al <-mavtîn> Eğer salik Allahu Teala'ya şeriatı uygulama suretiyle tatbik etme suretiyle seyri sülukle Mevla'ya yükselen bir insan diyor. Buraları, buraları, buralarda zerre kadar mesafe olsa keanne sanki bu insan var ya evet sanki nûşân sanki sanki teyessara kap o ziyadeti daire sanki imkan dairesi dediğimiz şu kainatın birkaç misli kadar mesafe almış demektir diyor bunu anlatmak mümkün değil tamam mı ha bu kadar konuşabiliyoruz yani şu sözler şu satırlar kaç satır mektir 2 4 6 6.5 satır. Ya ama bunun var ya, yani karpuza dışarıdan bakarsın bir tane kabuğu var ama içinde ne alemler var, ne şekerler var, ne çekirdekler var, ne sular var vesaire. Yani bize bunlar, bize bunlar bir evin dışarıdan görünen kısmının anlatılması gibi bir şeydir bu amma ve lakin bunun altında ne detay var Cüneydi Bağdadi Kudüs Sırrı buyuruyor ki biz bu hususi yol var ya bu tasavvuf ve tarikat yolu var ya biz diyor bu, bu, yani bu yolla alakalı diyor eee kitabın diyor kenarındaki bilgileri size aktarıyoruz diyor dipnotlardaki notları size aktarıyoruz biz diyor kitabın tam merkezinden de konuşmuyoruz size diyor amma ve lakin işte ha bu kadar da sızdırıyorlar Allah hepsinden razı olsun, gani, gani rahmet eylesin. Mem-ı Rabbani başka mektubunda buyuruyor. Diyor ki ben size bunları diyor, hoş o kadar da anlatma meraklısı değilim diyor. Ama diyor bize, bize anladıklarını, bildiklerini, gördüklerini anlat kullarıma diye e, bir zuhurata binaen, bir emre binaen diyor fakir diye bunları konuşuyor diyor. E konuşmasam hakla batılı karıştırıyorsunuz diyor. E konuşsam peki ondan sonra işin yani gerçek çehresini ve yüzünü anlatsam uf bu tarikat da amma zormuş ya. Oy o makam bu makam ya. Bıktım sandım ya. Bu yol biter mi ya vesaire. Kardeşim bu yol benim işim değil der. Bu sefer moraliniz bozulacak diye. Ben ne yapayım ben diyor. Yazmasalar diyoruz ki niye yazmadılar? Suçluyoruz. E yazarlar dinlemeyiz, çatlıyoruz, patlıyoruz bilmem ne. İçimizde bir takım tilkiler vesaire falan filan. Yani bize yar olmak kolay bir şey değil. Yani biz çok eksikiz biz. Allahü Teala eksikleri görüp gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Kitabın da kenarından konuşuyorlar. Ha, merkezinden konuşmuyorlar. Bir insan, bir insan bu ilimlere merak etmeli. Bir yerde buna biz mecburuz, mecburuz, mecburuz. Mesele ciddi, işin içerisinde Allah var, İşin içerisinde Muhammed Mustafa var. İmam-ı Rabbani Kuddize'si yürü buyuruyor ki, bir meselede 17 yıl düşündüm diyor. 17 yıl sadece tek bir meseleye kafa patlattı adam. Kudde sesi kim için senin için benim için ben dinlemiyorum dinlesem de uyuyorum e ee? veya otta ya amma da uzattı hoca vesaire falan filan şudur budur değil mi? Bugün defterimizi durarlar maazallah burada sade biz yokuz burada sade biz yokuz burada biz sade yokuz sadece biz yokuz burda biz burada manevi kameraya çekiliyoruz ona göre. Bu kamera bir gün vizyona sokulursa o zaman peki aynı da kendimizi göreceğiz. O zaman A, O yapmanın, alfabeyi okumanın bir manası yoktur. Hep böyle oldu tarihte. Enbiya konuştu, insanlar dede de dede -de -de -de -de yaptılar. Evliya konuştu, dede de dedi -de -de -de yaptılar vesaire falan filan. Hep insanlar haklı, peygamberler haksız. Sonuç, insanlar Cenab-ı gibi yere seriyor, enbiya gene işi bitiriyor. İmam Kuşehri buyuruyor ki, bir Mevla'nın dostu haccı gitti, dönüşünde Diyarbakır'a uğradı. Diyarbakır'da, ee, ki caminin müezzini dedi ki, ''Efendi Hazretleri, buyurun kürsüye çıkın da'' dedi, ''Veya minbere çıkın da, birkaç kelime söyleyin, insanlar istifade etsin, zat-ı halinizin ilminden.'' ''İyi'' dedi, çıktı, ondan sonra konuştu, konuştu. Yani millette bir his yok, bir heyecan yok, millet kimi uyur, kimi ondan sonra tavanlara bakıyor, kimisi Leyla'yı düşünüyor, kimisi kasayı düşünüyor vesaire Millette bir hal yok, geldi dedi ki efendi hazretleri bu insanlar dinlemiyor seni dedi Yani bitir vaazı demek gibi bir şey ifham etmek istedi, anlatmak istedi Dedi ki ya öyle mi dedi, öyle mi dedi, demek benim vaazımı dinlemiyorlar Ondan sonra kendileri haklı, biz haksızız öyle mi dedi peki, peki öyle dedi. tamam dedi Bu sefer camideki kandillere hitap, hitaben konuştu Bağza başlarken ey cemaat, ey Allah'ın dostları falan diye başlamıştı. Peki şimdi ise camideki kandilleri teven kandiller der demez bütün kandiller patır patır aşağı düştü. Kusur benden değil diyor, kusur, o kusur onlardandır diyor. Bunları gör, bunları gör, bunları duy, bunları beynine yaz demiyorum bunları beynimize kazıyalım kazıyalım. Allah göstermesin bir daha bunlar gelmeyebilir. Bir daha gelmeyebilir. Avrupa'nın piresi her geçen gün artıyor. Amerika'nın piresi artıyor. Gerkesi vasfı o. Zimen porset bi dil ezbi nişan çek o Aşıkan, güshtekan, maşukand. Der ne ayyı, zi güshtekan avaz diyor. Şey sade Şirazi kod diye sırr-ı. o, bir insan gelse diyor bana diyor, "Aa sevgilimin" diyor, özelliklerini anlat ya bize dese diyor. Peki ger kesi vasf-ı o zimen porset, bir dil ezbiniştancak oyat Ben diyor sevgilimin uğruna diyor ölmüşüm gitmişim diyor ondan sonra. E Nişanı olmayan, anlatılmaya gelmeyen başta Mevla, ondan sonra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra peki onlara hasret çeken yüreği yangınlı insanlar vesaire, onların nişan namu nişanı yoktur peki, e, ben nasıl, ben ne yapacağım diyor yani, ben onların nasıl anlatacağım ben diyor. Allahü Teala mekândan münezzeh, Allahü Teala zamandan münezzeh. Me ha, Mevla anlatılmaz peki. Evet Mevla'nın dostu tamam mekanı var, yani zamanı var icabında. Etinin ve kemiğinin mekanı zamanı var ama o ruhunun nerede mekanı var, zamanı var diyor. Kalbimi kaybetmişim ben diyor. Gönlümü kaybetmişim diyor. Ee, kayıtlara karışan bir insan diyor. Nişanı olmayan bir zatı peki nasıl anlatacak diyor. Aşık an, guşteganı aşıklar diyor, maşukların diyor havuzunda, onların sinesinde ölüp gitmişlerdir diyor. Yani benim diyor böyle bir işte acizane fakirane bir halim var diyor. Seviyoruz bu insanları diyor. Biz onların uğruna diyor kendimizi ifna etti, öldürdük diyor. E ber ne ya ya ölüden diyor ses çıkar mı diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Ben sana nasıl anlatayım ben bunları? burada ya ha, al al buraya getir taşı buraya şimdi burayı değerlendir gel de sen bakayım burayı bir kavra bakayım hadi e orada mesela alınan zerre kadar bir mesafe elli bin yıllık peki daire imkan hem de birkaç mislinden daha fazla gidiyor bu ne demek arkadaş bunu kantar tartabiliyor mu peki eee bunun almış olduğu mesafe bunun almış olduğu mesafe zerre kadar ise ve zerresi daire imkanı kat kat katlıyorsa peki mesafeten tavileten mintilkel mertebeti ya orada bulunan Mevla'nın dostu eğer uzun bir mesafeyi uzun bir mesafeyi uzun bir mesafeyi kat ediyorsa ya diyor durum o zaman ne olacak diyor Zerresi peki böyle yaparsa, zerresi bunu yaparsa, ya düşün ki mesela uzun bir mesafe metre koyma, kilometre koyma çünkü orada metre kilometre yürümüyor. Geminin mesela hız efendim yani meseleleri konuşulurken denizcilik mesela ağzı kullanılıyor. Havadaki mesela jetlerin ve uçakların hızları konuşulurken... Peki havacılık peki e, rakamları veyahut da terimleriyle bu iş dile getiriliyor maneviyat da maneviyatın da kendine göre peki e, yani en boy neyse artık yani hüzmüz o alemin de peki hadiselerini o aleme yakışan ifadeyle dile getirmek gerekiyor. Suyun altındaki kanun farklıdır. Suyun üstündeki kanun farklı farklıdır. Toprağın üstündeki arabanın teknolojisi farklıdır. Havada giden uçağın teknolojisi farklıdır. Denizde yüzen geminin teknoloji ve mühendisliği farklıdır. Farklıdır. Ama şu kafa tamamen dünyaya endeksli olduğu için bu dünyanın kafasıyla buraları peki anlamaya girdiğimiz zaman zonkluyoruz işte. Zonkluyoruz, zonkluyoruz, zonkluyoruz. Yok, yok, yok! Her anahtar her civatayı sökmez, on üç on dört anahtar on üç on dört civatayı söker, on beş altı numaralı bir anahtar on beş onadı civatayı söker. Her alem kendi kanunlarıyla peki değerlendirilir. Ve keyfi izdatvaşakson mesafeten tavileten ya bu insan diyor, uzun bir mesafe alıyorsa diyor burada e, mintilkel mertebesi o zaman diyor durum ne olur diyor? Dünya, dünyadaki limitler, dünyanın ölçüleri kesinlikle, kesinlikle yani ona bir rakipmiş gibi kat kat fazla bilmem ne vesaire denmez. Denmez. Allahü u Teala buraya çıkanların sayısını çoğaltsın. Amin. hem hemhal olmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Hacı Ahrar Kuddisesi Rugen'a e buyuruyor ki, Sohbetinden huzur almış olduğunuz insanın, peki o elde onun sohbetinden elde etmiş olduğunuz lezzetin eğer devam etmesini istiyorsanız, istiyorsanız aynı huzuru, sohbet esnasındaki huzuru, sohbetten sonra da eğer devam etmesini istiyorsanız, o zaman diyor o sohbeti yapanın diyor kaçındığı, ondan sonra yasaklamış olduğu şeyleri yapmayın diyor. Bakın burada çok muazzam bir, bugünkü tabirle bilimsel bir izah var burada. Henüz bilim ve teknoloji bunun rüyasını görmüş değil. Bakalım ne zaman anlayacaklar bunu. Ne diyor peki? O konuşma esnasında, o Mevla'nın dostuyla bir sohbet yaptınız, birkaç kelam dinlediniz. Neticede, neticede, eğer o huzurun sohbetten sonraki günlerde de devam etmesini istiyorsanız, istiyorsanız... O zaman diyor, o sohbeti duyduğunuz, peki o zattan duyduğunuz, peki ee, bir takım yasakları yapmayın diyor. Yani şöyle yap, böyle yapma, şöyle yap, böyle yapma, yapma dediği şeylerden kaçının ki o huzuru daimi sizi hiç bırakmasın. Şimdi hep tarikatta bazen şikayetlerimiz oluyor. Feyz gelmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor. <gülüyor> acayip acayip haller bize arız oluyor. Birtakım şikayetlerimiz oluyor. Ama bak ne diyorlar? Onlar çiviyi kaç yüzyıl önceden çaktılar. Sana bir takım telkinlerde bulunan insanın sevmediği şeyleri sende sevme, sende sevme diyorlar. Sende sevme diyorlar. Sende sevme diyorlar. Yani suya başka bir suyu karıştırırsan o eski suyun tadını alamayacaksın diyorlar. Bir keresinde böyle vaaz ediyor. İşte Sohbet, tarikatın ince sırlarından bahsediyor. Bir müridi bile kendinden geçmiş böyle, yani kaybolmuş Hacı Arar'ın sohbetinde. Halim, Selim, Ağırbaş, Kur Güzel bir tevazu içerisinde sohbeti takip ediyor. Hacı Arar sohbeti kesti dedi ki, bana bak dedi evladım dedi, bana bak dedi, görüyorum ki çok iyi sohbet dinliyorsun dedi, kendinden geçmişsin ama ve lakin... Amma, amma ve lakin gaye kapısı, gaye kapısı, gaye kapısı sohbet dinlemekle açılmaz diyor. Duyduğunu yapacaksın diyor. Duyduğunu yapacaksın diyor. Duyduğunu yapacaksın diyor. Gaye kapısı hindi gibi dinlemekle açılmaz olur diyor. Fe anlaşıldı ki enhuşan la miktare lidairet el imkanin peki imkan dairesi yani şu zaman ve mekanın söz konusu olmuş olduğu şu hilkat alemi diye tabir ettiğimiz kainatın var ya hiçbir peki ağırlığı ve miktarı söz konusu değildir bin nisbeti ile mertebet el vucubin zaman ve mekanın hiç adının sanının alınma anılmadığı Allah Celle Celalü Azatı Paki Sübaniyenin varlığının söz konusu olmuş olduğu makamın karşısında bu kainatın var ya hiçbir peki miktarı derecesi ağırlığı sikleti söz konusu değildir diyor. E biz kaldık dünyada peki. Yani kuyunun dibine in, kuyudan yukarıya bak, gökyüzünde sadece bir noktayı görürsün. O kadar. Şimdi eğer bu dünya diyelim bir kuyu ise, e kuyunun dibinden baktığın zaman tabii gökyüzünde sadece bir yeri göreceksin, başka yeri göremezsin gibi olmamak lazım. Kuyunun üzerine çıkıp da aa, gökyüzüne baktığın zaman o zaman gökyüzünü idrak etmekle göz bile yetersiz kalıyor. Haulime enne ulam imkan bin nisbe ila martebet el-vucû kama fawkaha âlemi ve ötesi diyor. Âlemi vucûb ve ötesi diyor. Bak şimdi arşın fevkinde efendinin velayet makamları var. Velayetü sugra, <gülüyor> velayetü kübra, velayetü ulya. Burada çok çok yüksek maneviyat makamları bunlar. Ama İmam Rabbani kuddisi sırrı ki Buralar bu kadar efendim mükemmel olmakla birlikte Muhyiddin İbn Arabi'nin makamları, Abdülkadir Geylani Kudüs-i Rum makamları, Mamı Rabbani diyor ki o zatların diyor bulunmuş olduğu buralar diyor, Mevla'ya dostluğun diyor ekstra, ekstra dostluğunun diyor, olduğu makamlar mevkilerdir diyor. Bakın ne kadar muazzam bir operatör gibi konuşuyor. Eh, peki ama ötede diyor, Kemalat-ı Nebüvvet diye tesmiye ettiğimiz, dile getirdiğimiz bir makam var diyor. O makamın karşısında bu zatların bulundukları verayeti, suğra, kübra, ulyam makamları diyor, denizin karşısında damla kadar kalır diyor. Keşke, keşke damla kadar olsa diyor. Bu ne biçim bir açı? Şahin Akşıven Kudüs'ü buyuruyor ki, bir kere ders esnasında kainatı bana gösterdiler, tırnak kadar diyor gördüm diyor. Tırnak kadar, açı o kadar büyüyor ki manevi açı ve ufuk, peki öyle bir alemin kuşu olmuş ki, peki oradan baktığı zaman kainata kainat diyor, tırnak kadar diyor gözümün önüne geldi. Buradan öteye çok yol var. Buradan öteye çok yol var, buradan öteye çok yol var. Buzlu cam arkasından bakmayalım hadiseye, at gözlüyle bakmayalım hadiseye. Camı kır, kafanı öpe tarafa geçir ondan sonra bak camın arkasından kimler gidiyor, kimler geliyor. Biz bu dünyaya, biz bu dünyaya bir dikenden, bir dikenden yüz binlerce gül elde etmeye geldik. Bir dikenden yüzbinlerce gül elde etmeye geldik. İnsan ona göre çalışmalı, ona göre gayret etmeli. Sütün içerisinde tereyağı vardır değil mi? Var tabi ama sen sütü diyelim yayıkta vurmazsan tereyağı çıkmıyor dostum. Kazman var mı? Var. Peki toprağında var mı? Var. Kazmayı toprağa vurmadığı müddetçe suyu çıkaramazsın dostum. Elinde taş var mı? Var peki. Taşı demire vurmazsan diyor Mevlana Kuddisesirru. Peki o taştan kıvılcım çıkmaz diyor. O taşın demire vurulması lazım ki oradan kıvılcım çıksın. Sultan ne söyledi? Bak kayıt koydu oraya. Bir suluk diyor. Bir suluk diyor. Bir suluk diyor. Şeriatın tatbik edilmesiyle. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimallahu Teala ders veriyordu talebeye ve ders iki de bir ayağa kalkıyor oturuyor, ayağa kalkıyor oturuyor, ayağa kalkıyor oturuyor. Dediler, Efendi Hazretleri bu ne iştir dedi. Yahu dedi, şurada dedi, çocuklar oynuyor ya dedi. Evet dedi, oradaki bir çocuk dedi, Hazreti Hüseyin radıyallahu anhın neslinden gelen bir çocuk dedi o dedi. Onu ne zaman görüyorum dedi, onu gördüğüm zaman dedi, hürmeten ayağa kalkıyorum dedi. Geç bakayım Ebu Hanife'yi, hadi. Bu minimum bir misaldir bu, sen bunu kare, kare kare kare kare kare kare kare kare büyüt. Bağdat'tan bir koyun çalındı, 16 sene peki koyun eti yemedi. E niye yemiyorsun? Çalınan koyun diyor işte, olak diyor, benim diyor kursama nasip olursa da bütün hallerin diyor, darmadağın olur gider diyor. Biz süluki diyor sana, Biz süluki diyor sana. Dişler nehrinden akan efendim bir elmayı babası alıyor. Tam yiyecekken yemiyor. Hadi bakalım gidiyor. Dişlerin boyundan yukarıya doğru gidiyor. Meğer derinin kenarında, nehrin kenarında bir elma ağacı. Elma ağacının bazı dalları nehre doğru efendim sarkıyor. Tabi o elmada birisinin tarla birisinin adamı buluyor ondan sonra helallık istiyor ondan adam izin verince elmayı yiyor diyorlar ki işte işte o elmayı böyle değerlendiren zattan Ebu Hanife dünyaya geliyor eğer eğer ha canım işte elma ya Rabbim gönderdi al, ısır hard kurt ye Yo, onu yapmıyorlardı yani atizi izi, it izine karışırsen ne anlayacaksın? birbirine karıştı ecdadın tabiriyle. Cenab-ı Hak düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Kas katı bir taş bile olsa insan, insan kas katı bir taş bile olsa veyahut da efendim yani bir mermer gibi kesilse bile Aha, şu bahsetmiş oldu, peki zerre mesafesi, e, kainatı birkaç kat katlayan böyle bir Mevla'nın dostunu buldun, sen var ya diyor Mevla'na, sen var ya, incisin oğlum, inci, incisin oğlum, inci. Ama bazı maalesef cahil ve nadan insanların nazarında Allah dostlarının e bir lokma ekmek kadar değeri kalmamıştır. Bir efendim dosya kağıdı kalır, değeri kalmamıştır. Acıktığımız zaman doğru mutfağa gidiyoruz. Bulamazsak ekmek gidiyoruz. Evi elek telek yap. olmadı bakkala olmadı markete. Olmadı Fatih'in altından giriyoruz üstünden çıkıyoruz. Niçin? Bir lokma ekmek için. Bir lokma ekmek için. Bir lokma ekmek için. Peki. Yani bir lokma ekmeği arama noktasındaki heyecanı niçin niçin gerek dünyamızı gerekse ahiretimizi abad edecek ihya edecek he? bizi adam edecek olan bizzatı aramaya teksip etmiyoruz. Adam buldu, hala düşünüyor intisap edeyim mi, etmeyeyim mi diye. Adam peki, hakikaten aha ulaştı, geldi, kapıya dayandı, hala tereddüt içerisinde. Ne yapayım ben, tarikat dersi alayım mı, almayayım mı? Acaba şu, bu bilmem ne vesaire. Gene buradan öteye çok söz var, çok yol var. Karar ver, karar ver, karar ver. Gemi rıhtımdan ayrılmak üzere karar ver. Fakat ne olamadığı ile ilgili imkan, bin mesele ile mertebetin varlığı, temel kavramı, dükkanların peki, sade kendisi de birkaç misli de olsa peki varlık makamı, ki Mevla'nın peki varlığını söz konusu olmuş olduğu he, o makamın karşısında bunun ne, ne, ne ağırlığı var ki? Ya leite, ah, o kadar istiyordum ki laha olsa bu imkan dairesi bu kainatın hükmel katreti bin nisbe ilel bahrul muhit. Bir damlanın, bir damlanın bir okyanus karşısında bile bir varlığı vardır, değil mi? Kocaman bir deniz, büyük okyanus, bir Atlas Okyanusu'ndan bir damla mesela. O damlanın, o damlanın bile denizin karşısında yani bir ağırlığı vardır. Yani ağırlığı var derken yani bir varlığı vardır. Deryanın karşısında, okyanusun karşısında ki damla kadar bile, damla kadar bile bir ağırlığı yoktur diyor. Neyin? Kainatın, kainatın, Mevla'nın peki dostunun katetmiş olduğu zerre makamın karşısında. Bak, arş, kürsi, ondan sonra ve kainata bulunan anasır, ondan sonra akıl, nefs, zamani ne kadar varlıklar var ise bunların alayını toplayın diyor ehlullah. Alayını toplayın getirin. Aha burada bahsetmiş olduğu kalite ve kariyerdeki Mevla'nın dostunun kalbine bırakın diyor. Bırakın diyor. Bu kadar yani teferruatı makro alem peki alemi kübra ve içindekileri alayını bırakın onun kalbine kalbine diyor onun düştüğünün farkında bile olmaz diyor. Yani ne yapmıyor peki? Bir yer işgal etmiyor, etmiyor. Sen şimdi Marmara Denizi'nden bir damla al, ondan sonra git bakayım bunu at denize. Denizlerine böyle bir dalgalanma, bilmem ne vesaire bir taşma maşma oluyor mu? Olmuyor. Denizin peki bir damla atılsa kendisine ondan fark, şey, haberi olmuyor. Mevla'nın dostu şu bahsetmiş olduğu zerre mesafesi kainatı katlayan zatın gönlü ve kalbinde öyle bir vüsat vardır ki diyor öyle bir vüsat vardır ki diyor kainatı atsanız kalbine hiçbir değişiklik yok onda. Şahin diyor kainatı tırnakla kadar gördüm diyor. İmam Rabbani bir adım daha önden giderek diyor ki bana diyor kainat gösterildi A'dan Z'ye Baktım diyor Zerre gördüm diyor kainatı Tırnak efendim yani zerrenin karşısında Yüz müsli iki yüz müsli İmam Rabbani şimdi öyle bir ufuk oldu ki O Mevla'nın dostunda Allah'taki faniliği Öyle bir yani noktaya dayandı ki Kainat diyor Benim gözümde diyor Zerre kadar en fazla Gözüküyor diyor İbrahim Hakkı Erdurum-i Derler ki uzayın yollarını, feza'nın yollarını, killo'nun yollarından daha iyi biliyor diyorlar. E peki na, nasıl yaptı bu adam bu işi? Oraya mı çıktı yani? Ne bileyim ben işte uzay araçlarıyla, gemileriyle fevzaya mı çıktı? Yoo. Kafası murakabede bitti. Nasıl oluyor peki? Cenab-ı Hak Celle Celalı getiriyor kainatı, koyuyor onun önüne yani... La vala temsil. Al İbrahim Hakkı Bütün kainatı bir küre gibi senin önüne koyuyorum Çevir çevir çevir yaz der gibi Batı bugün İbrahim Hakkı Erzurum'u anlamıyor Anlamıyor diyorlar ki Marifetname gibi bir kitabı yazacak olan Zatın, zatın bir kişi olması Mümkün değil Avrupa'nın kafası Basmıyor diyorlar ki Bildiğimiz tanıdığımız İbrahim Hakkı gibi Dört tane İbrahim Hakkı olacak ki Ancak böyle bir kitabı yazabilirsin Diyorlar vesaire <gülüyor> İşte sadece hadiseyi ha bu etten ve sinirden ibaret gözle görürsen aha oluyor böyle ama ama ve lakin ama ve lakin sen bir ırmaksın değil mi? ırmak eğer denize kavuşursa ırmak deniz olur, ırmak denize kavuşursa, ırmak deniz olur, sen bir tohumsun sen, tohum toprağa düşerse, ekin olur peki sen bir ekmeksin eğer sen e sen bir ekmeksin, seni bir Mevla'nın dostu yiyecek olursa o zaman o ekmek peki o ekmek olan sen var ya, o ekmek sende veya yediğin lokma sende can olur, peki say bildiğin kadar eğer sen ve ben mum gibi, odun gibi kendimizi ateşe feda edersek, mumun kendisinde ve odunun kendisinde bulunan karanlıklar, aydınlığa inkılap eder diyorlar, o kadar. Bütün mesele fedakarlıktır, bütün mesele işi benimsenektir, sen bir mumsun, sen bir odunsun diyorlar, e, yanmadığı zaman, baktığın zaman böyle, içinde karanlıklar var ama mumu ne zaman ateşe feda ediyorsun veya odun veya mum ne zaman kendisini ateşe feda ediyor o zaman bakıyorsun ki onda ne aydınlıklar var sende de bu var sende de bu var sende de bu var sen de bu var. buralara gelebilirsin Ya Sultan Selim Han, Koca peki yani devletin başı iki saat uykusu vardır ve gözlerinin efendim yani şu beyaz kısmının beyaz olduğu yani çok seyrek gözler hep böyle kan kırmızısıydı. Rasul Ekrem Savaş Selim'in gözlerine benziyordu. Rasul Ekrem Savaş Selim de gözleri çizgili kırmızıydı ki gözlerin çizgili kırmızılığı. Kişinin şecaat, besalet, metanetine işarettir der kitaplar Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şecaatta yani ikisi olmayan bir numara idi Ki fiziği de onu gösteriyordu Aha dede de öyleydi ama dedenin gözüne uyku yok ki Dede neyle uğraşıyordu? Aham buralarla uğraşıyordu Ne mutlu o insana ki zindelerle oturur ve zinde kalkar Ney ne yazık o insana ki ölüyle oturur. Kendi dinamizmini ve zindeliğinde heder eder gider. Ta <gülüyor> o ne anlaşıldı peki? Ennahu la miqdar li'd-imkan bi'n-nisbi li mertebeti'l-vücûd kemâ fawquha. Yâ leytaha! Yâ leytelah! Hukmül katna bi'n-nisbi'l-bahrül muhît. Tebir darura, tebir darura. Yani artık yani kesin kez şunu söylemek gerekiyor ki la yumkunu vusulu ahadin ila manzilil habibe. Peki hiçbir insan sevgilinin evine ulaşamaz, ulaşması mümkün değildir. Hiçbir insan sevgilisinin peki sevdiği zat ki burada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kastediliyor. Hiçbir insan o sevgili olan Mevla'nın e, menziline, makamına, manevi dergahına ulaşamaz. bir kuvveti kademihi. Ayağının peki gücü ve kuvvetiyle ulaşamaz, vala yedir <gülüyor> o ruyatı bir basar nefsihi. kimse sevgilisini peki o başındaki gözle peki e, görmeye e, imkanı yoktur. La imkünu hadi habibi, bir <gülüyor> kuvveti Benim ayaklarım var, ben yürürüm ben giderim, ben şunu yaparım, ben bunu yaparım vesaire falan filan. Valla yekdor ruyette olmazlar nefsi. Ben kendi gözümle böyle Allah'ın dostunu vesaire görürüm, ederim vesaire falan filan. Ya, ya, yok, yok. İnsan icabında önündeki bir şeyi dahi göremiyor. Ama şahin, şahin Allah'ın yaratmış olduğu şahin. Ee, Beş bin metre yukarıdan, beş bin metre yukarıdan yerdeki darı tanesini dahi görebiliyor hayvan. Allah Celle Celaluhu eğer Şahin'e böyle bir keskin bakış vermeseydi göremezdi. Hayvan o bakışı peki o gücü babasının evinden getirmedik Mamı Rabbani tabiriyle. Sen de ben de peki eğer bugün tanıyabildiysek bazı Mevla'nın dostlarını o gene sen, senden gibi gözüküyor ama... Ama burada Mevla'nın sana çok büyük bir iyiliği vardır. Bak bir de şu vardır ha, bir de şu vardır. Burayı da yani derhatır edelim, hatırımıza tutalım. Bizden önceki insanların, bizden önceki insanların ameli salihleri o kadar kuvvetliydi ki, bizden önceki dedelerimizin ameli salihleri o kadar kuvvetliydi ki, o ameli salihler hürmetine Allah Celle celalı e yaşarken onları ihya etti. Üstelik de evlatlarını da ihya etti. Yani ayet-i kerimede de yani e, Mevla'nın bildirdiği gibi bizden öncekilere Ya Rabbi sen rahmet eyle diye müminler dua, ed dua eder diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ameli salihleri o kadar güçlü kuvvetliydi ki o ameli i salihlerin bereketiyle yüzyıllar sonra gelen evlatlarına dahi habu yol nasip olabiliyor. Bu da vardır. Bu da vardır. Bu da vardır. Şahin Akşemen Kutlisi Ruh bir keresinde ihvanla dedi ki siz mi beni buldunuz yoksa ben mi sizi buldum dedi. Siz mi beni buldunuz ben mi sizi buldum dedi. Dediler ki Efendimiz biz seni bulduk. Biz seni bulduk. Vay anasını dedi ya. Demek öyle ya. Onda siz beni buldunuz. O an Şahin gözden kayboldu. Acayip bir insan. Aha işte buralarda olan insanı nasıl anlayacağız peki? Sonra bir müddet sonra yani kayboldu, sonra bir müddet sonra zuhur etti, tekrar sordu. Dedi ki, evlatlarım dedi, ihvanım dedi, siz mi beni buldunuz, ben mi sizi buldum? Efendi Hazretleri, sen bizi buldun dediler. Hah, şimdi oldu dedi. Bak sen bu kapıya geldin değil mi? Diyelim mesela, buraya intisap ettin, tamam, görünüşte sen gözüküyorsun. Fakat, fakat senin ötende bir takım kumandalar seni buraya getirdi, haberin olsun. Sana bir iyilik yapıldı, sana burası diyelim mesela nasip edildi, sana burada bir sofra kuruldu ve buyur otur yedendi. bu sofrayı, bu sofrayı tepmeyelim. Bir daha buraya gönül koyup da buradan gitmekti, kaçmaktı, bilmem neydi vesaire vesaire, yapma, yapma, yapma, yapma. Bak neyden bahsediyor? Yani bütün mesele göz meselesi. Sen mürşidini böyle görüyorsan Allah'ın izniyle işi kaparsın. Ama eğer gözümüz çapaklıysa o zaman yani bizden bir şey olmaz. Ne Arap sabunu olur ne cacık olur. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddize söylüyor. Ne güzel buyuruyor. <gülüyor> sadık yaman da gözər Şarho ra membe deva. Mevlayı levlerin dostunu diyor. Ben diyor peki sürekli ben sanlasam diyor. Sad okuyanet be güzel. Va natamam natamam natamam. Yüz kıyamet kapsadı. Yüz kıyamet kapsadı diyor, Benim diyor ona anlatmam gene bitmez diyor. O bir onun vasıfları bitmez diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> La yuhamalu ata'i'l meliki illa yahu. Padişahın hediyelerini her ata yüklemezler diyor şair. Padişah'ın hediyelerini padişaha özel olan kadana atlara yüklerler diyor. Onun için buraları her ağzı sulanan yani buralara gelecek, buraları görecek, anlayacak. Yok yavrum öyle değil, öyle değil, öyle değil. Mum gibi, odun gibi eğer kendini ateşe feda edersen o zaman senden diyor bir aydınlık ve ışık medene gelecektir diyor. Bu aklı fikriyle ol yar bulunmaz Kamunun derdine derman bulundu Benim derdime derman bulunmaz Yüce deryaları içer giderim Beni kandıracak umman bulamaz Yusuf'um kaybettim ken'an ilinde, Yusuf'um bulundu ken'an bulunmaz. Yunus'u ölmüş derler, sela verirler, ölenler hayvandır hayvan. Aşıklar ölmez diyor Yunus Emre. allah Teala anlatılanlara, peki misafir olmaya Allahu Teala anlatılanlara muvafık olmaya hepimizin muvaffak eylesin. Amin. Mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin. Amin.